Uygulayan Özcan Eren Mikrofona koyan Nüvit Özdoğru Efekt Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Sezar Toron Karacoğlu Kaska Kani Kıpçak Kaliforniya Gül Gülgün Antonius Doğan Bavli Falcı Fadıl Garan Brütüs Muhip Arcuman Kasyus Çetin İpekkaya Siseron Erhan Abir Lüsyüs Engin Gürmen, Porçya Jehan Mahfi Ayral, Desius Metin Çoban, Sezar'ın Uşağı Sükan Kahraman, Artemidorus Atıf Avcı, Metellus Sember Hikmet eldek Uşak Argun Kınal, Vatandaşlar Ümit Gürses, Devrin Partican, Cemil Şahman, Hüsun Tozan, Oktavyus Burçin Oraloğlu, Lepidus Özkan Gürol, Titinius Mazlum Kiper, Pendarius Doğan Sevsevil Asker Metin Ergünoğlu Straton Tansu Konuralp Mesela Afif Yesari Kaliforniya <Gülüyor>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 ben etrafımda daima şişman Pembe yüzlü adamlar isterim Şu Cassius ne kadar solgun Çok düşünüyor Böyle adamlar tehlikelidir Korkmayın Sezar, O soylu bir Romalıdır Ben Sezar olmayıp da korkak bir olsaydım Şu cılız Cassius'den çekindiğim kadar Kimseden çekinmezdim Çok okuyor Senin gibi eğlenceden hoşlanmıyor Pek az gülüyor Böyle adamlar kendilerinden büyük adamları çekemezler o sebepten de tehlikelidirler Şimdi sen bana onun için düşündüklerini açıkça söyle Hadi gel şuradan gidelim Gittiler Neler konuşuyorlardı acaba e, Kaskar e, Temineyi çekiyorsunuz bir şey mi söyleyeceksiniz Evet kaska. Bugün olup bitenleri bize anlatın Sezar neden hüzünlü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 Dün de sonra gece kuşu Alanın ortasına konarak Acı acı öttü Bütün bunlar Cicero'nun iyi değil Doğrusu garip Sezar yarın kapı böyle gelecek Evet Antoniusa bize haber göndermesini söylemiş Öyleyse iyi geceler kaska Gökyüzü bu haldeyken dışarıda gezinmek doğru olmaz Uğurlar olsun Cicero. Gelen var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 Bilmiyorum efendimiz Takvime bak da bana haber ver Peki efendim Bakalım ne yazıyor şu kağıtlarda Ne? Brutus uyuyorsun Uyan da bak neler oluyor Roma tek adamın emrine mi girecek Kalk söyle vur Demek böyle Vurmamı istiyorlar onu Efendimiz Mart ayının on dördü bu gece bitiyor Peki Kapıyı vuruyorlar ver yavrum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 Mart ayının 15'i oldu. Evet Sezar ama daha gitmedi. Sezar'a selam. Şu dilekçeyi oku. Tromonyos şu dilekçeyi uygun bir zamanda okumazlar rica ediyor Sezar. Sezar. önce benimkini oku. Dostun Artem'i Dorun'kini. Bu seni yakından ilgilendiren bir dilekçedir. Oku onu büyük Sezar. Şahsımıza ait olanları başka zaman okuruz. Kayıtsızlık etme Sezar. Hemen oku. Deli mi bu adam Hadi arkadaş Sezar'a yol ver Ne o ne o dilekçilerinizi böyle sokak ortasında mı veriyorsunuz Kapitola gelin kapitola gelin Planınızın başarılı olmasını dilerim Kasiyus. Hangi plan Publius Hoşça kalın. Sezar'la görüşülecek bir işim var Publius ne dedi Planımızın başarılı olmasını diliyor Açıklar mı dersiniz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 Ise öl Sezar Özgürlük Kurtuluş Koşunuz bağırdır, ilan bitti Sezar öldü Hadi Hadi bir kaçınız gidip var. mahkemede Özgürlük, istiklal, kurtuluş diye bağırsın Senatör arkadaşlar Vatandaşlar Korkmayın Kaçmayın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 Cenaze töreninden önce gitme Orada halkın bu gaddarlık için Ne düşündüğünü anlamaya çalışacağım Genç oktava buna göre durumu anlatırsın Hadi şimdi bana yardım et de Sezar'ı taşıyalım buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur. Dostlar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 Ama ihtiraslıydı ve onu öldürdüm. Böylece dostluğu için gözyaşı, cesaretine saygı ve ihtirasına ölüm. İçinizde esir olarak yaşamayı isteyecek kadar alçak kim vardır? İçinizde Romalı olmayı istemeyecek kadar sefil kim vardır? İçinizde vatanını seyredecek kadar rezil kim vardır? Öyle biri varsa ortaya çıksın Çünkü ona hakaret ettim Cevap bekliyorum Öyle kimse yok, yok. Öyleyse ben de kimseye hakaret etmedim Ben Sezara sizin Brutus'a yapabileceğinizden kötü bir şey yapmadım Ölümünün sebepleri Kapitol'da açıklandı <gülüyor> İşte cenazeyi getirdiler Marcus Antonius önde Matem alayı veriliyor. Son bir sözüm var... ...Romanın yararı için... ...en iyi dostumu öldürdüm... ...onu öldüren şu hançeri... ...memleketimin yararı için... ...kendime saklıyorum! Yaşasın! Yaşasın! Oturur, oturur, yaşasın! Oğlan güne kadar omuzlarımıza taşıyalım! Hikim, Her şeyimizi ona verelim. Vatandaşlarım! Vatandaşlarım! Oturur, sevgili oturur, vatandaşlarım! Sevgili vatandaşlarım... ...bırakın evime yalnız gideyim...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 Susun susun Marcus Antonyus'u dinleyelim Çevşiye çıkın da söyledikleriniz duyalım Soylu Antonyus Brutus adına sizlere teşekkür ederim Hadi Brutus için ne dedi ha? Brutus adına hepimize teşekkür ediyor Aa, Brutus başla. için kötü bir şey söylemeseydi iyi öyle eder ya, zalimin Tanrı'ya şükür Roma ondan kurtuldu Antonyus konuşuyor Söyledim. Dostlar Romalılar Vatandaşlar Kulağınızı bana verin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 ...ama Brutus onun ihtiraslı olduğunu söylüyor... ...ve Brutus saygıdeğer bir kimsedir. Sezar Roma'ya ülkeyi zenginleştiren birçok esir fidye getirdi. Sezar bu yüzden mi ihtiraslıydı? Yoksullar inlediği zaman Sezar da ağladı. Hırs daha sert bir kumaştan olsa gerek. Hepiniz gördünüz...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 Sezar'ın yaralarını kucaklayıp... ...kutsal kanıyla mendillerinizi ıslatmak... ...ve bunu ölürken çocuktan... ...toruna bırakılan armağanlar gibi... ...saklamak isterdiniz. Vasiyetnameyi bize evet. Vasiyetnameyi, okuyun antal! Vasiyetnameyi bize okuyun antal! Sabırlı olun dostlarım! Sabırlı olun! Onu okumamalıyım! Sezar'ın sizi ne kadar sevdiğini öğrenmenizin zamanı değil! Siz ağaçtan değilsiniz! Taştan da değilsiniz! Siz insansınız! Ve insan olduğunuz için vasiyetnamiyi öğrenince nefret duygusuna kapılırsınız. Onun mirasçısı olduğunuzu bilmemeniz de... Vasiyet Vasiyet Vasiyetnami Bir Bir Vasiyet yok! Şey, Biraz sabırlı olamaz mısınız? Size vasiyetnameden söz etmekle pek ileri gittim. Hançerleriyle Sezar'ı öldüren saygıdeğer kimselere haksızlık ettim. Bundan korkarım. <gülüyor> Bu saygıdeğer dediğin adamlar hepsi hain. Haşif naber! Haşif naber! Haşif naber! Haşif naber! Haşif naber! Haşif naber! Haşif zorla okutacaksınız. Evet! Sezar'ın cenazesinin yanına gelin öyleyse. Halko oğlum da göstereyim size onu. Kürsüden inmeme izin veriyor musunuz? Evet! Oh. İzin evet. evet. Gel alt oyunuz, soylu alt Gözlerinizde yaş varsa dökmeye hazırlanın. Bu mantoyu hepiniz tanırsınız. Sezar'ın onu ilk giydiği günü hatırlıyorum. Nerviyenleri yendiği günün akşamıydı. Aa, evet. Evet, evet. Evet. Bakın, Kasius'u çeri şuradan vurdu. Kaskanın açtığı şu geniş deliği görüyor musunuz? İşte sevgili Brutus da şuradan vurdu.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 İyi yürekli dostlarım sizi böyle coşturan ben miyim? Bu işi onlara yaptıran sebepleri anlayamadıysam da o kimseler saygıdeğer adamlardır. Hiç şüphesiz size bazı sebepler gösterecek kadar akıllıdırlar. Dostlarım ben Brutus gibi konuşmasını beceremem. Ben hepinizin bildiği gibi sade, açık kalpli ve dostlarını seven bir adamım. Bana halk karşısında Sezar hakkında söz söylemek için izin verenler de bunu pek iyi bilirler. Ben... Gerçeği söylemek ve zaten sizin de bildiğiniz şeyleri tekrarlamaktan başka bir şey yapmıyorum. Sevgili Sezan'ın yaralarına, sessiz dudaklarına bakın. Buruduz benim yerimde olsaydı o da bu duruma isyan ederdi. Buruduzun eksikleri var. Buruduz'u devireceğiz. Hadi koşalım, hainleri yakalayalım. Sus, susun, dinleyin vatandaşlarım, susun, dinleyin. Daha söyleyeceklerim bitmedi. Dostlarım, demin size sözünü ettiğim vasiyetnameyi namiyi. Vasiyet abi, Vas vasiyet abi, vasiyet abi. Dinlemek istiyoruz vasiyet namiyi. Tezarin büyüğüyle büyülendik Romalı her vatandaşa, sizin her birinize. 75 beşer veriyor! Soylu sezar kaçını Kralımız sezar! Bundan başka... ...bütün bahçelerini, korularını... ...Tiber'in öteki yakasına dikilmiş yemişliklerini... ...bağışlıyor! Bunların hepsini gezip Hep eğlenmeniz şey. için... ...park yapılmak üzere... ...size ve sizin mirasçılarınıza bırakıyor! O bir Sezardı. Onun gibisi bir daha ne zaman gelir? Hiç Hayır. Gelmez. Hayır. Hayır. zaman, gelmez. Hiçbir zaman, hiçbir zaman. Ateşe verelim. Baş üstünde taş kalmasın. Haydi, yıkalım. Yakın, Hayır. Hayır. Su, yakın. Artık istediklerini yapsınlar.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 Dünyanın birinci adamını hırsızları korumak ve pis armağanlarla parmaklarımızı kirletmek için mi vurduk? Böyle bir Romalı olmaktansa bir köpek olup aya karşılığını ye tutarmış. Kendinizi unutuyorsunuz Brutus. Ben sizden daha tecrübeli bir askerim. Siz artık eski Cassius değilsiniz. Çok ileri gitmeyin. Çok ileri gitmeyin sonunda kendimi kaybedeceğim. Hayatınızı düşünün de beni kızdırmayın. Hadi oradan çılgın. Lanlar lanlar buna ne demeli? Bugünden sonra sizi kızmış görürsem gülüceğim.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 çünkü sevdiğinden hıyanet, kardeşinden bir esir muamelesi gören Kasyus bu dünyadan usandı artık. İşte, işte hançerim, işte açık göğsüm. Romanlıysa ne al onu Frotus, hüreğimi sana veriyorum. Sezar'ı vurduğum gibi vur. Biliyorum ki en çok nefret ettiğin zaman bile Sezar'ı Kasyus'tan daha çok seviyorsun. Hançerli kınına sok. Kasyus, dilediğinizi yapın, izin veriyorum. Bundan böyle sizin tarafınızdan yapılacak bir terbiyesizliği bile şaka sayacağım. Annemden bana miras kalan bir hırçınlığın etkisiyle yaptığım terslikleri bağışlayacak kadar seviyor musunuz beni? Bundan böyle sizin yerinize annenizi azarlayacağım Cassius. Dostum benim ne kadar acı çektiğimi bilseniz... ...kimse bu durumda benden daha dayanıklı olamaz. Karım Portia öldü. Sağ. Portia öldü mü? Evet Cassius. Ve öldü. siz...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 Bugün dövüşmeye cesaretiniz varsa haydi savaşa, yoksa yüreklendiğiniz zaman çıkarsınız karşımıza. Bin atına mesela, binatına koş, şu emirleri alaylara götür, hep birlikte yüklensinler, ani bir baskın oktaviusu devirecek. Haydi mesela uç, hep birlikte saldırsınlar. Bak bak bak Titius, bak Baksaklar kaçıyor ah, Kaşius Brutus işareti çok erken verdi Bütün kuvvetiyle Octavius'a e yüklendi Oysa Antonius etrafımızı çevirmiş Bakın Pindarus geliyor Bakalım ne haber getirdi Kaçın efendim kaçın Antonius çadırınıza gitti. Kaçın soyunu kaşius uzaklara kaçın Bir Bakın Titius Şu ateş içinde gördüklerim benim çadırlarım mı Evet Efendimiz Titius beni seversen din atıma En uzaktaki topraklara kadar git gel Oralar bizim mi düşmanın mı öğrenmek istiyorum. Şimdi uşar giderim efendimiz. Pindar, sen de şu tepenin üstüne çık. Etrafta ne görürsen bana haber ver. Peki efendimiz. Bugün doğduğum gün, başladığım yerde bitireceğim bu işi. Pindar, ne görüyorsun? Düüş ardından dolu dizgin gelen atlar tarafından çevirdi Hala dörtnala gidiyor. Ama işte nerede ise yakalayacaklar. İşte birkaç yere atladı. Onu atladık Yakaladılar Dinleyin Sevinçten bağrışıyorlar İn yeter Çak adamım ben Sevgili arkadaşımın esir edildiğini gördüğüm halde hala yaşıyorum Dinarus Dinarus buraya geldi Ben seni Perslerden esir almıştım o zaman canını kurtaracak olursam bütün emirlerimi yapacağına yemin etmiştin. Şimdi sözünü tutmak sırası geldi Sezar'ın bağrını delen şu kılıcı göğsüme saplaman şartıyla seni azat ediyorum Şu kabzayı tut ve yüzümü öptüğüm zaman kılıcı indir Hadi, hadi gecikme, hadi İntikamını aldın Sezar Seni öldüren kılıçla.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 Mesela Afif Yesari Radyo tiyatrosu susmana erdi.